Bedir'den döndükten sonra Medine'de bir ay boyunca barış dolu bir ortam yaşandı. Fakat bir ay kadar bir süre sonra bazı Gatafan kabilelerinin Yesrib'e saldırı hazırlıklarına giriştiği haberi ulaştı. Bunun üzerine Peygamber hemen 400 kişilik bir ordu kurup Necde üzerine yürüdü. Ama onlar oraya ulaştıklarında düşman çoktan kaçmıştı. Bu sefer sırasında Peygamber'e korku namazını nasıl kılacağını anlatan bir vahiy geldi. Bu ayetlerde savaş sırasında ordunun nasıl namaz kılacağı, düşmandan korku anında neler yapılacağı, nasıl bir grup namaz kılarken diğer bir grubun gözcülük edeceği anlatılıyordu. Bu grupla birlikte yolculuk edenlerden biri de Abdullah'ın oğlu Cabir'di. Daha sonraki yıllarda konak yerlerinden birinde meydana gelen bir olayı şöyle anlattı. Biz peygamberin yanındayken ashabtan biri elinde yakaladığı bir kuşla geldi. O sırada yavru kuşun annesi kendisini o adamın ellerine attı. Herkes hayret içindeydi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu kuşa mı hayret ediyorsunuz? Onun yavrusunu aldınız. O da merhametinden kendisine sizin ellerinize yavrusunun yanına attı. Allah'a yemin ederim ki Rabbiniz size karşı bu kuşun yavrusuna gösterdiği merhametten daha fazla merhamet eder. Daha sonra adama yavru kuşu aldığı yere koymasını emretti. Peygamber bir keresinde şöyle demiştir. Allah'ın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, sığırlar ve diğer hayvanlara indirmiştir. Bu şekilde bu yaratıklar birbirlerine karşı merhamet beslerler ve vahşi yaratıklar yavrusuna karşı merhametli olmaya yönelir. Geri kalan 99 merhameti de Allah kendisine ayırmıştır. Bununla hesap günü kullarına merhamet eder. Cabir radıyallahu an Medine'ye dönerken peygamberle birlikte birkaç kişinin geriden takip ettiği ve diğer grupların çok önlerde yol aldığı haberini de vermiştir. Cabir'in devesi yaşlı ve zayıf olduğu için çoğunluğu oluşturan ilk gruba ayak uyduramamış ve geri kalmıştı. Peygamber ona rastlayınca neden bu kadar geride kaldığını sordu. O, ey Allah'ın Resulü dedi. Bu deve bundan hızlı gidemiyor. Peygamber deveni çöktür dedi. Kendi devesini de çöktürdü. Cabir radıyallahu an, bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Şu sopayı bana ver dedi. Ben de verdim. Peygamber elindeki sopayla bir iki kez ona vurdu. Daha sonra deveme binmemi istedi ve yolumuza devam ettik. Resulünü hakla gönderine yemin olsun ki benim devem onunkini geçti. Yol boyunca Resulullah'la sohbet ettik. O bana deveni bana satar mısın dedi. Ben onu sana hibe ederim dedim. O ''Hayır, onu bana sat.'' dedi. Cabir, onun sesinin tonundan pazarlık yapmak istediğini anladı. ''Ona bir fiyat vermesini söyledim.'' dedi. Cabir, bana ''Ona bir dirhem veririm.'' dedi. Ben ''Bu çok az.'' dedim. O ''Peki, iki dirhem olsun.'' dedi. Fakat ben yine ''Hayır.'' dedim. O da fiyatı kırk dirheme, yani bir birim on saltına ulaşıncaya kadar yükseltti. Bu fiyata razı oldum. Bana ''Sen hiç evlendin mi Cabir?'' Diye sordu. Ben de evlendiğimi söyledim. O, daha önceden evlenmiş biriyle mi yoksa bakireyle mi? Diye sordu. Ben, daha önce evlenmiş biriyle deyince, neden bir kızla evlenmedin? Ey Allah'ın Resulü dedim. Babam Uhud'da öldü. Geride kalan yedi kız kardeşimi bana emanet etti. Bu nedenle onlara bakacak, saçlarını tarayacak, onlara annelik edecek bir kadınla evlendim. Bana iyi bir seçim yaptığımı söyledi. Daha sonra bana Medine'den 3 mil uzaktaki Şirar'a ulaştıklarında develeri orada kurban edeceğinden, günü orada geçireceğimizden ve karımın bizim eve dönüş haberimizi aldığında minderlerin tozunu silikmeye girişeceğinden bahsetti. Bizim hiç minderimiz yok dedim. O, olacak. Eve döndüğünde yapılması gerekenleri yap dedi. Döndüğümüz günden sonraki ilk sabah devemi aldım ve peygamberin kapısı önüne çöktürdüm. Peygamber bana deveyi oraya bırakıp Mescitte iki rekat namaz kılmamı söyledi. Ben de onun dediğini yaptım. Daha sonra Hazreti Bilal'e bana bir birim on saltın vermesini emretti. Bilal terazisinin tarttığından biraz daha fazlasını verdi. Altını aldım ve gitmek üzere geri döndüm. Fakat peygamber beni geri çağırdı. Deveni al dedi. O senindir. Onun için sana ödenen para da senindir. Bu aylardan birinde sermanı Farisi danışmak ve yardım dilemek üzere peygambere geldi. Beni Kurayza Yahudilerinden olan sahibi, onu Medine'nin güneyindeki arazisinde o kadar sıkı çalışmaya zorluyordu ki, Selman'ın Müslüman cemaatle yakın bir ilişkiye girmesi mümkün olmuyordu. O, ne Uhud'da, ne Bedir'de, ne de son dört yılda peygamberin çeşitli aralıklarla yaptığı seferlerin hiçbirinde bulunamamıştı. Bu durumundan kurtulmasına bir çare yok muydu? Sahibine, özgürlüğüne kavuşmasının kendisine kaça mal olacağını sormuştu. Fakat sahibinin öne sürdüğü fiyat çok yüksekti. Özgürlüğüne kavuşabilmesi için ona 40 birim on altın vermesi ve 300 hurma ağacı dikmesi gerekiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sahibiyle birlikte altınlar ve hurma ağaçlarına karşılık kendisinin özgür bırakılacağını belirten bir anlaşma metni yazmalarını söyledi. Daha sonra arkadaşlarını çağırdı ve onlardan hurma ağaçlarının dikiminde Selmana yardım etmelerini istedi. Biri 30. Biri 20 hurma fidanı verdi. Derken fidanların sayısı 300'e tamamlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman, git ve çukurları aç. Daha sonra beni çağır. Ağaçları elimle ben dikeceğim." dedi. Ashab da Selman'a araziyi hazırlamada yardım ettiler. 300 hurmanın hepsini peygamber kendi eliyle dikti. Ağaçların hepsi kök saldı ve gelişti. Fiyatın geri kalanını ödemek üzere peygamber kendisine maden ocaklarından biri tarafından verilen kuş yumurtası büyüklüğündeki altın parçasını Selman'a verdi. Selman bunun özgürlüğünü satın almaya yetmeyeceğini düşünerek ''Bu benim ödemem gerekenin ne kadarını karşılar acaba?'' dedi. Peygamber altını ondan aldı ve ağzına koyup dilinin altında çevirdi. Sonra Selman'a uzattı ve ''Bunu al, fiyatın tümünü bununla öde'' dedi. ''Selman'' 40 birim 10 saltına denk gelen bu altını verdi ve özgürlüğüne kavuştu. Medine'de bir ay daha barış yaşandı. Bir aydan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bin kişilik bir orduyla Suriye sınırındaki Dumetül Cendel Vadisi'ne doğru 500 millik bir sefer yaptı. Çoğu Beni Kelp kabilesinden olan çapulcuların buralarda karışıklıklar çıkardığı haberi gelmişti. Çapulcular birçok kez Medine'ye gitmekte olan kervanların un ve yağ yüklerine el koymuşlardı. Onların Kureyş'te bir anlaşmaya girmiş olmaları ihtimali de vardı. Eğer Kureyş bir gün İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için saldırıya geçerse bunlar da kuzeyden onlara destek olabilirlerdi. Peygamber ve arkadaşları sürekli böyle bir güne hazırlanıyorlardı. Her ne kadar bu seferin sonuçları çapulcuları bastırıp onların sürülerini ve mallarını ganimet olarak almak gibi görünüyorsa da, bu yürüyüş kuzeydeki kabilelerin Arabistan'da gelişen bu yeni gücü fark etmelerini de sağlamıştı. Eskiden uzun yıllar süren iç savaşlar Medine'yi dış saldırıya açık hale getiriyordu. Fakat içerideki bu uyuşmazlık yerini büyük ve şaşırtıcı bir hızla yayılan bir ahenk ve uzlaşmaya bırakmıştı. Bu ahengi daha korkulacak hale getiren de Medine'lilerin en kesin savunma aracının saldırı olduğunu anlamaları ve buna göre davranmalarıydı. Dışarıdan görünen buydu. Fakat yakından topluluğu gözleyenler bu gücün göründüğünden de büyük olduğunu görebiliyorlardı. Çünkü bu güç mucizevi bir birliğe dayanıyordu. Vahiy de şöyle deniyordu. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah onların aralarını uzlaştırdı. Enfal Suresi 63. ayeti i Kerime Bu birliğin gerçekleşmesini sağlayan en büyük etken de peygamberin varlığıydı. Onun varlığının cazibesi Allah tarafından o denli artırılmıştı ki, iyi niyetli hiçbir kimse ona karşı koyamazdı. Ben size oğlunuzdan, babanızdan ve diğer insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Fakat bu cümle, peygamberin isteğini belirtmekten ziyade zaten var olan ve ''Anam babam sana feda olsun'' deyimiyle ifade edilen sevginin bir nevi tasdikiydi. Barış zamanları peygamber için dinlenme zamanları değildi. O, günün üçte birinin ibadet, üçte birinin iş ve üçte birinin de aileyle ilgilenerek geçirilmesinin ideal olduğunu söylemişti. Son olarak belirtilen zamanın içine yemek ve uyku da dahildi. İbadete gelince çoğunlukla geceleri yapılıyordu. Akşam ve sabah namazlarının yanı sıra bu namazlardan sonra nafile namazlar da kılıyorlardı. Aynı zamanda Kur'an'da uzun uzun Kur'an okunulması söyleniyor, peygamber de ashaba birçok dualar öğretiyordu. Uzun gece namazları vahyin ilk indiği günlerden itibaren adet olmuştu. Fakat bu ayetlerin indiği topluluk seçilmiş bir topluluktu. Medine'de de seçilmiş bir müminler topluluğu vardı. Ancak son yıllarda İslam'ın hızla yayılmasıyla bu seçilmiş topluluk azınlık haline gelmişti. Uzun süre namaz kılma zorunluluğunu azaltmak için bir ayette bu gruba, ''Seninle birlikte olanlar'' diye değiniliyordu. Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde namaz için kalktığını bilmektedir. Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını bilmektedir. Geceyi ve gündüzü Allah takdir etmektedir. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi. Böylece de tevbenizi, ona dönüşünüzü kabul etti. Şu halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun. Müzemmil Suresi 20. Ayet Fakat ashab yine de geceleri namaz kılmaya devam ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin en hayırlı bölümünün son üçte biri olduğunu söylemişti. Her gece gecenin son üçte biri gelmeden Rabbimiz Teala en alt semaya tecelli eder ve şöyle der. Beni çağıran kim ki ona cevap vereyim? Bu sıralarda müminleri tanımlayan şu ayetler de nazil oldu. Onların yanları gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve ümitle dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Artık hiçbir nefis yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin, sayısız nimetlerin saklandığını bilmez. Secde Suresi 16 ve 17. Ayet Günün eşit parçalarını oluşturması gereken ibadet, çalışma ve aileyle ilgilenme vakitleri ancak yaklaşık olarak eşitlenebiliyordu. Aileyle ilgilenmeye gelince peygamberin kendi evi yoktu ve her akşam sırası gelen eşinin evine gider ve orası onun 24 saatlik evi olurdu. Gün boyunca kızları veya halası Safiye onu ziyaret eder veya o onları ziyaret ederdi. Fatıma çoğunlukla iki oğlunu ona göstermek için getirirdi. Hasan yaklaşık olarak bir buçuk yaşında, Hüseyin ise 8 aylıktı ve henüz yürümeye başlıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla annesi Zeynep'in yanından ayrılmayan torunu Ümami'yi de severdi. Birkaç kez peygamber onu mescide getirmişti. Namaz sırasında ayakta durduğu zamanlar omzunda taşımış, rükû ve secde sırasında yanına oturtmuştu. Ayağa kalktığında tekrar omzuna bindirmiş ve namazı bu şekilde kıldırmıştı. Peygamberin çok sevdiği çocuklardan biri de Zeyd ve Ümmü Eymen'in oğulları Üsame'ydi. Peygamber onu hem kendisine değer verdiği hem de anne ve babasını sevdiği için seviyordu. Üsame evin bir torunu olarak çoğunlukla evin içinde veya kapısının önünde vakit geçirirdi. Çoğu öğleden sonraları peygamber Mekke'de olduğu gibi Ebu Bekir'i ziyaret ederdi. Çoğu zaman aile meseleleri ve iş konuşmaları birbirinin aynı oluyordu. Çünkü peygamber devlet meselelerini kayınpederi Ebu Bekir, oğlu Zeyd ve damatları Ali ve Osman'a sormayı tercih ederdi. Fakat iş sanki peygamberin tüm zamanını alacak kadar fazlaydı. Çünkü Medine'de bir problemi çözmede, bir anlaşmazlığı ortadan kaldırmada hiçbir söz 12 kadar etkili değildi. Hatta ihtiyaçları olduğunda kendisine inanmayan bazıları da ondan yardım istiyordu. Yahudilerle Müslümanlar arasında da sık sık anlaşmazlıklar meydana geliyordu. Çoğunlukla da zulme uğrayan davacı oluyordu. Örneğin Ensar'dan biri Yahudinin birinin ettiği yemini duyduğunda onu tartaklamıştı. Müslüman, sen peygamber aramızdayken nasıl Musa'yı bütün alemlerin üstünde seçkin kılana and olsun dersin demişti. Yahudi peygambere şikayet etmiş, o da sinirlenerek Müslüman'ı azarlamıştı. Kur'an'da Musa hakkında şöyle deniyordu. Allah, ey Musa dedi. Sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Araf suresi 144. ayet. Gerçek şu ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Ali İmran suresi 33. ayet. Adamın asıl düşüncesini anlayan peygamber, benim Musa'dan daha iyi olduğumu söyleme diye ekledi. Başka bir yanlışlığa dikkati çekerek de, ''Hiçbiriniz benim Yunus'tan daha iyi olduğumu söylemesin.'' demiştir. Vahiy zaten onlar İslam akidesini tanımlarken şöyle diyordu. ''Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz.'' Bakara Suresi 285. Ayet Hem içteki ahengi sağlamak, hem de Arabistan'daki ve daha ötelerdeki uluslarla ilişkileri düzene sokmak gibi, toplumun genel ihtiyaçlarının yanı sıra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin tamamen kişisel olan sorunlarını çözmede de onlara yardım etmek durumundaydı. Bu kişisel sorunlar bazen sermanınki gibi tamamen maddi, bazen de temim kabilesinden Hanzele'ninki gibi manevi oluyordu. Hanzele ilk önce durumunu Ebu Bekir'e açmış, fakat Ebu Bekir bu soruna daha yetkili birinin, yani peygamberin çözüm getirebileceğini hissetmişti. Adamın yüzü acıyla doluydu. Peygamber sorunun ne olduğunu sorduğunda, Ey Allah'ın Resulü, Hanzele iki yüzlü bir adam dedi. Peygamber bununla neyi kastettiğini sorduğunda şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz senin yanındayken sen bize cennet ve cehennemi anlatıyorsun. Biz de onları görür gibi oluyoruz. Fakat senden ayrıldığımız zaman hanımlarımız, çocuklarımız ve mallarımız bizi kendilerine çekiyor. Ve biz senin söylediklerini unutuyoruz. Peygamberin cevabı bu ideallere ulaşmak için gösterilen çabanın, günlük hayatın normal akışını durdurmaksızın sürmesi gerektiğini vurguluyordu. Nefsimi kudret elinde tutanağın and olsun ki, dedi. Eğer siz sürekli benim yanımdayken veya Allah'ı hatırladığınız zaman içinde bulunduğunuz hal üzere olsaydınız, şüphesiz melekler sizinle musafaha ederler ve sizi evlerinize ziyaret ederlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanını alan bu tür ihtiyaç ve istekler kaçınılmazdı. Fakat onun başka yönlerden korunması gerekiyordu. İşte bu koruma onun ayrıcalıklı konumunu vurgulayan beklenmedik bir olayla ilgili olarak ortaya çıktı. Peygamber bir gün Zeyd'e bir şey sormak için evine gitmişti. Kapıyı Zeynep açtı ve kapının önünde durarak Zeyd'in evde olmadığını söyledi. Fakat yine de içeri girmesi için onu davet etti. Peygamber teklifini reddetti. Zeynep onun uzaklaşırken şöyle dua ettiğini duydu. Hamd Allah Teala'ya'dır. Hamd insanların kalbini düzenleyen ve idare eden Allah'adır. Zeyd eve döndüğünde Zeynep ona peygamberin ziyaretini ve giderken okuduğu duayı anlattı. Zeyd hemen peygambere gitti ve şöyle dedi. Evime geldiğini duydum. Bana annemden ve babamdan daha yakın olduğunu halde neden içeri girmedin? Zeynep'i boşuayım. Peygamber ısrar ederek karını tut ve Allah'tan kork dedi. O bir keresinde mübah olan şeyler içinde Allah'ın en sevmediği şey boşanmadır demişti. Zeyd ertesi gün tekrar aynı teklifle geldiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yine aynı şeyi söylemişti. Fakat Zeyd ile Zeynep'in evliliği mutlu bir evlilik değildi ve Zeyd artık buna dayanamıyordu. Bu nedenle karısıyla anlaştı ve Zeynep'i boşadı. Yine de bu boşanma Zeynep'i peygamber için uygun bir eş kılmıyordu. Çünkü Kur'an kendi sulplerinden çıkan oğullarının hanımlarıyla evlenmeyi yasaklıyordu. Ve biyolojik olarak kendinin olan bir çocukla evlat edinilen bir çocuğu ayrı tutmama uzun zamandan beri devam eden bir gelenekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu da evlenmeye müsait değildi. Çünkü İslam'ın müsaade ettiği sayıda en fazla dört eşi vardı. Bu olaydan sonra birkaç ay geçti. Peygamber hanımlarından biriyle konuşurken vahiy geldi. Peygamber kendisine geldiğinde ilk sözleri şunlar oldu. Kim gidip Zeynep'e müjde verecek ve Allah'ın onu semada benimle evlendirdiğini haber verecek? Uzun süreden beri kendisini aileden sayan Safiye'nin hizmetçisi Selma oradaydı. Bu sözleri duyunca hemen Zeynep'in evine gitti. Zeynep bu sevinçli haberi duyunca Allah'a hamd etti ve hemen Kabe'ye doğru secdeye kapandı. Daha sonra bilekliklerini, bileziklerini ve gümüş kolyelerini toplayıp sermaye verdi. Zeynep artık genç değildi. Hemen hemen kırk yaşına gelmişti. Fakat yine de dikkat çekici güzelliğini koruyordu. Bunun yanı sıra o zahid bir kadındı. Uzun gece namazları kılar, nafile oruç tutar ve cömertçe fakirlere dağıtırdı. Dericilikten anladığı için ayakkabı ve çeşitli eşyalar yapar ve bunlardan kazandığı parayı sadaka olarak harcardı. Bu kez onun için bir düğün merasimine gerek yoktu çünkü inen vahi nikahın aktedildiğini belirtiyordu. Biz onu seninle evlendirmiş olduk. Yapılması gereken şey sadece gelini damadın evine götürmekte ve bu da geciktirilmeden yapıldı. Ayetler gelecekte artık evlat edinilenlerin kendi babalarının adıyla anılmaları gerektiğini de vurguluyordu. O günden itibaren 35 yıldan beri Zeyd İbni Muhammed diye anılan Zeyd, Zeyd İbni Harise diye anılmaya başlandı. Fakat bu, onun evlat edinilmesi olayını yürürlükten kaldırmıyordu. Biri elli, diğeri altmışına yaklaşmış olan evlat edinen ve edinilen arasındaki samimiyet ve sevgi de bundan zarar görmüyordu. Bu, sadece aralarında kan bağ olmadığını hatırlatmadan ibaretti. Bu anlamda ayetler şöyle devam ediyordu. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ahzab suresi 37. ayet Diğer ayetler de peygamber ve onu takip edenler arasındaki büyük ayrımı vurguluyordu. Onlar peygambere birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmezlerdi. Allah'ın verdiği dörtten fazla hanımla evlenme izni sadece ona mahsustu. Toplumun geri kalanı bu izne dahil değildi. Bunun yanı sıra onun eşlerine müminlerin anneleri adı verilmiş ve onlara öyle yüksek bir statü verilmişti ki, peygamberden sonra onların başkalarıyla evlenmesi yasaklanmıştı. Müminlerden biri onlara bir şey sormak istediği zaman bir perde arkasından sormalıydı. Ayette şu da belirtiliyordu. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine yemek için izin verilmeden ve vaktine de bakmaksızın girmeyin. Ancak çağrılırsanız artık girin. Yemeği yediğinizde de verin. Söz ve sohbet için de evlerine girmeyin. Gerçekte bu, peygambere eziyet vermekte ve o da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. Ahzab Suresi 40. Ayet Ashab, peygamberi çok sevdiği ve mümkün olduğu kadar uzun süre onun yanında kalmak istediği için onlara bu tür engeller konulması gerekliydi. Onunla birlikte olanlar ondan ayrılmak istemezlerdi. Onlar kaldıklarındaysa kimse onları suçlamazdı. Çünkü peygamber biriyle konuştuğu zaman ona öyle dikkat eder ve ilgisini onda öyle yoğunlaştırırdı ki, karşısındaki diğerlerine verilmeyen bazı ayrıcalıkların kendisine verildiğini zannedebilirdi. O, birinin elini tutsa, hiçbir zaman ilk bırakan kendisi olmazdı. Fakat Peygamber'i korumakla birlikte vahiy, literatüre yeni bir unsur ilave ediyordu. Bu şekilde arkadaşları O'na besledikleri sevgiyi, O'nun yanında olmadıkları zamanlarda da ifade edebileceklerdi. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamber'e salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de O'na salat edin ve tam bir teslimiyetle O'na selam verin. Ahzab Suresi 53. Ayet Bundan kısa bir süre sonra peygamber şunu da haber verdi. Bana bir melek geldi ve şöyle dedi. Sana bir kere salat eden kimse yoktur ki Allah ona on kez salat etmesin. Hendek Hayber'e yerleşen Beni Nadir Yahudileri kaybettikleri toprakları tekrar kazanmaya kararlıydılar. Ümitleri Kureyş'in peygamber üzerine düzenleyeceği son ve büyük saldırıdaydı. İslam'ın 5. yılının sonlarına doğru, milattan sonra 627'nin başları bu hazırlıklar Huyay ve Hayber'deki diğer birkaç Yahudi liderinin Mekke'yi ziyaret etmesiyle karara bağlandı. Ebu Sufyan'a "Muhammed'i ortadan kaldırmada seninle birlikteyiz." dediler. Ebu Sufyan da "Bize sevgili olanlar, Muhammed'e karşı bize yardım edenlerdir." cevabını verdi. Bunun üzerine Safvan, Ebu Sufyan ve diğer Kureyş liderleri Yahudileri Kâbe'nin içine soktular ve orada amaçlarına ulaşıncaya kadar birbirlerini terk etmeyeceklerine dair Allah adına andıştılar. Kureyşliler bu fırsattan yararlanarak Yahudilere yeni dinin kurucusuyla aralarındaki çatışma konusu olan inançlarıyla ilgili sorular sordular. Ebu Sufyan, ey Yahudiler dedi. Siz ilk kutsal kitabın geldiği topluluksunuz ve sizin bilginiz var. Bizim Muhammed'e karşı konumumuzun ne olduğunu bize söyleyin. Bizim dinimiz mi daha iyi yoksa onunki mi? Yahudiler şu cevabı verdiler. Sizin dininiz oninkinden daha iyidir ve siz gerçeğe daha yakınsınız. O andan itibaren anlaşan taraflar plan hazırlamaya koyuldular. Yahudiler Medine'den hoşlanmayan tüm Necd kabilelerini ayaklandırma görevini üzerlerine almışlardı. Onları ayaklanmaya razı edemezlerse rüşvetle bu işi halledeceklerdi. Beni Esed onlara yardım etmeye hazırdı. Beni Gatafan'a gelince Yahudilere katılmalarına karşılık onlara Hayber'in hurma hasadının yarısı verilecekti. Beni Gatafan'dan Fazare, Mürre ve Aşçakolları'nın anlaşmaya dahil olmasıyla ordu yaklaşık 2000 askere ulaştı. Yahudiler Beni Süleym'de de 700 kişinin kendilerine katılmasını sağladı. Bu sayı daha da fazla olabilirdi. Fakat Mauna kuyusu yakınındaki katliamdan sonra küçük ancak sürekli artan bir grup Müslüman olmuştu. Süleym'in güney komşusu Beni Amir ise peygamberle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Kureş ve müttefikleri toplam 4000 kişiyi buluyordu. Güneyden gelecek olan birkaç grup destekle birlikte Mekke'den Medine'ye giden sahil yolunu takip edeceklerdi. Uhud'da da aynı yolu izlemişlerdi. Daha az birlik teşkil eden ikinci bir ordu da Medine'nin doğusundan yani Neceh Ovası'ndan yaklaşacaktı. İki ordunun toplam olarak Kureyş'in Uhud'daki gücünün 3 katı olacağı tahmin ediliyordu. Orada Müslümanlar 3000 kişilik bir orduya yenilmişlerdi. Şimdi ise 10000 kişi karşısında ne yapabilirlerdi? Bunun yanı sıra Kureyş bu kez 200 atlı yerine 300 atlı almıştı ve Gatafa'nın da aynı büyüklükte bir grupla onları desteklemesi bekleniyordu. Planlarına uygun olarak Mekke'den yola çıktılar. Aynı anda büyük bir ihtimalle Abbas'ın düzenlediği bir huzalı grup atlarıyla peygambere saldırıyı haber vermek ve ordunun gücü konusunda bilgi vermek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Bu grup Medine'ye ancak dört günde varabildi. Yani peygambere hazırlanmak için sadece bir hafta kalmıştı. Peygamber bu haberi alınca hemen tüm Medine'ye haber saldı ve arkadaşlarına ''Eğer sabreder, emirlere uyar ve Allah'tan korkarlarsa, zaferin kendilerinin olacağı konusunda müjdeleyici sözler söyledi.'' Daha sonra Uhud'da yaptığı gibi onları istişare meclisine çağırdı. En iyi savunmanın nasıl olacağı konusunda çeşitli fikirler öne sürüldü. En sonunda Selman ayağa kalktı ve şöyle dedi ''Ey Allah'ın Resulü, biz İran'dayken, Atlıların saldırısından korktuğumuzda etrafımıza hendek kazardık. Şimdi de etrafımıza hendek kazalım. Herkes Uhud'daki stratejiyi tekrarlamak istemediği için Selma'nın önerisini kabul etti. Zaman kısaydı ve savunmada bir boşluk bırakmamak için çabanın doruk noktasına kadar harcanması gerekiyordu. Fakat hendeğin sürekli olması gerekmiyordu. Şehrin sınırında birçok yerde savunmayı sağlayacak kaleye benzer evler vardı. Kuzeybatı'da ise kale vazifesi gören fakat aralarının birleştirilmesi gereken büyük kaya yığınları vardı. Bunlardan en yakını Sel Dağı olarak bilinen yığındı ve hendeyin içinde kalması gerekiyordu. Çünkü bu dağın önündeki düzlük kamp yapmaya uygun bir yerdi. Hendek bu kamp yerini bir kaya yığınından başlayıp şehrin güney duvarındaki bir noktaya kadar uzayarak kuzeyden çevrilecekti. Bu kazılacak olan en uzun hendekti ve en önemlisi de buydu. Stratejiyi ortaya koymanın yanı sıra Selman, hendeyin hangi genişlik ve derinlikte olması gerektiğini de biliyordu. Beni Kurayza'da çalıştığı için onların hendeyin kazılması için gerekli olan tüm araçlara da sahip olduklarını biliyordu. Bu ortak düşman karşısında Beni Kurayza'lılar, bunları ödünç vermekten kaçınmadılar. Çünkü peygamberi sevmemelerine rağmen hepsi onunla yaptıkları anlaşmanın politik bir anlaşma olduğu ve bu anlaşmayı bozmamaları gerektiği kanısındaydılar. Bu nedenle Yahudiler kazma, kürek ve çapalarını ödünç verdiler. Bunun yanı sıra sıkı hurma liflerinden örülmüş sağlam hurma sepetlerini de kazılan toprağa taşımak üzere verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem topluluğun her grubunu belirli bir hendekten sorumlu olmak üzere görevlendirdi. Kendisi de onlarla birlikte çalıştı. Her şafak vakti namazdan sonra yola çıkıyorlar ve alacak karanlıkta evlerine dönüyorlardı. İlk günlerden birinde sabahleyin hendek kazmaya giderken, peygamber onlara mescidi inşa ederken okudukları bir beyti hatırlattı. Allah'ım, ahiret saadetinden başka saadet yoktur. Muhacirleri ve ensarı bağışla. Hep birlikte bu beyti tekrarladılar. Bazen de şöyle derlerdi. Ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım, ensar ve muhacirine merhamet et. Birbirlerine sürekli zamanın kısa olduğunu hatırlatıyorlardı. Düşman her an gelebilirdi. Kim biraz gevşeklik gösterirse hemen aralarında alay konusu oluyordu. Diğer taraftan Selman büyük bir saygı ve övünç kaynağıydı. O sadece güçlü ve sağlam vücutlu değil, aynı zamanda yıllardan beri Beni Kureyza'lılar arasında yaşadığı için kazmacılık ve taşımacılıkta da becerikliydi. Kendi aralarında o on kişinin işini yapıyor dediler ve dostça bir tartışmaya giriştiler. Birçok yerden göç ettiği için muhacirler, Selman bizimdir diye iddia ettiler. Ensar, o bizden biri, bizim onda daha çok hakkımız var diye karşı çıktı. Fakat peygamber, Selman bizden yani ehli biri, peygamberin ailesi dedi. Düşmana karşı silah olarak kullanılabilecek olan taşlar, hendek boyunca Medine'nin çevresine yığıldı. Kazıdan çıkan toprak sepetlere doldurulup baş üzerinde uzağa taşınıyor ve dönüşte aynı sepetlere taş doldurulup hendeyin yanına yığılıyordu. En iyi taşlar sel dağının eteklerinde bulunuyordu. Adamların hepsi bellerine kadar çıplaktı. Sepet bulamayanlar üstlerinden çıkardıkları elbiseleri, taş ve toprakları taşımakta çuval olarak kullanıyorlardı. Hendek kazmaya gittikleri ilk sabah onları bir grup genç takip etti. Hepsi de bu çabada görev almak istiyorlardı. En küçük olanlar hemen geri gönderildi. Fakat Peygamber düşman görünür görünmez kampı terk etmeleri şartıyla diğerlerinin kazma ve taşımada yardım etmelerine izin verdi. Uhud'dan geri gönderilen Üsame, Ömer'in oğlu Abdullah ve arkadaşları artık 15 yaşlarındaydılar ve sadece kazmada değil, savaşta da diğer müminlerle birlikte görev alacaklardı. Bunlardan biri olan Evsin Harise kolundan Bera, sonraki yıllarda Hendek kenarında kırmızı cübbesi tozlu göğsü ve omuzlarına değen uzun saçlarıyla peygamberin ne kadar güzel olduğunu anlatmıştır. Ondan daha güzelini görmedim demişti. Onun ve genelde tüm manzaranın ne kadar güzel olduğunu fark eden sadece bera değildi. Özellikle peygamber çevresine baktığında çevresindekilerin sadeliğini ve ne kadar doğal olduklarını, insanın fıtratına ne kadar yakın olduklarını görüp seviniyordu. Bu sevinçle sonradan herkesin katıldığı bir şarkı okumaya başladı. Hayber'in bu güzelliği bir güzellik değil. Ya bu daha saf, daha temiz bir şey. O, bir muhacirlerle, bir ensarla birlikte çalışıyordu. Bazen kazma, bazen kürek, bazen de sepet kullanıyordu. Fakat nerede olursa olsun olağanüstü bir zorlukla karşılaşıldığında ona haber verilmesi gerektiğini herkes biliyordu. İş çok sıkı ve zor olmasına rağmen eğlenceli dakikalar geçiriyorlardı. Mescitte yaşayan ehli sufadan biri olan beni demreli bir Müslümanın görünüşte acınacak bir hali vardı. Üstelik bir de ailesi ona küçük böcek anlamına gelen Cuail adını vermişti. Peygamber kısa bir süre önce onun adını hayat ve ruhi sağlık anlamlarına gelen Amr olarak değiştirmişti. Hendek'te onun halini gören bir muhacir şu mısraları söylemekten kendini alamadı. Onun adını Cüal'den Amr'a değiştirdi. İşte o gün bu zavallı adama yardım etti. Muhacir bu beyti Amr'a okudu. Onu duyan diğerleri de beyti şarkı haline getirip gülüşerek okudular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde vurguyla söylediği ''Amr'' ve ''yardım'' kelimeleri dışında bu şarkıya katılmadı. Daha sonra onları şu şarkıyı okumaya teşvik etti. ''Rabbim, biz hiçbir zaman sana yönelmez.'' Zekat vermez ve namaz kılmazdık. O halde üzerimize huzur indir. Bu karşılaşmada ayaklarımızı sabit kıl. Bu düşmanlar bizi bastırmak istiyor ve ifsad etmeye çalışıyorlar. Fakat biz onlara karşı koyuyoruz. İlk yardım çağrısı hiçbir aletin çıkarmaya güç yetiremediği bir kaya ile karşılaşan Cabir'den geldi. Peygamber biraz su istedi ve suyun içine tükürdü. Dua ettikten sonra suyu kayanın üstüne döktü. Adamlar kayayı sanki kum yığınıymış gibi kürekle alıp attılar. Diğer bir günde muhacirlerin yardıma ihtiyacı oldu. Rastladığı kayayı yerinden çıkarmak için bir hayli uğraşan fakat kımıldatmayı başaramayan Ömer peygambere gitti. Peygamber kazmayı onun elinden aldı ve kayaya bir darbe indirdi. Bu darbeyle birlikte kayanın üstünden şimşek gibi bir ışık çıktı. Tüm şehri geçip güneye doğru kayboldu. Peygamber ikinci kez vurduğunda kuzeye, Uhud'a doğru bir ışık çıktı. Kayayı parçalayan üçüncü vuruşla da doğuya bir ışık fışkırdı. Selman bu üç ışığı da görmüş ve bir şeye delalet ettiğini düşünerek peygambere sormuştu. Peygamber ona şu cevabı vermişti. Onları gördün mü Selman? İlk ışıkla Yemen kalelerini gördüm. İkinci ışıkla Suriye kalelerini gördüm. Üçüncü ışıkla da Kisra'nın Medayin'deki Beyaz Sarayı'nı gördüm. İlk ışıkla Allah bana Yemen yollarını açtı, İkincisiyle batıda Suriye'ye, üçüncüsüyle de Doğu'ya yol açtı. Hendek'te kazma işiyle uğraşanların çoğunun yeteri kadar yiyeceği yoktu ve ağır çalışma koşulları da açlığı artırıyordu. Cabir, Hendek'te kendisinden yardım istediği gün peygamberin aşırı derecede zayıf olduğunu fark etmişti. O akşam eve geldiğinde karısından yemek hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Karısı, bu kuzudan ve bir ölçek arpadan başka şeyimiz yok, dedi. Bunun üzerine Cabir kuzuyu kurban etti. Ertesi gün karısı kuzuyu haşladı, arpayı öğüttü ve ekmek yaptı. O gün hava çalışılmayacak kadar karardığında Cabir, hendekten ayrılmak üzere olan peygamberin yanına gitti ve kuzu eti ve arpa ekmeği yemeye davet etti. Cabir şöyle dedi. Peygamber avuç içini benim avuç içime koydu ve parmaklarını kenetledi. Ben onun yalnız gelmesini istiyordum. Fakat o bağırarak şöyle dedi. Allah'ın Resulü ile birlikte Cabir'in evine gidin. icabet edin. Çünkü Cabir sizi davet ediyor. Cabir bir felaket zamanında okunan şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Bakara suresi 156. Ayet. Daha sonra uyarmak üzere karısının yanına gitti. Karısı o mu davet etti yoksa sen mi? diye sordu. Cabir o davet etti, dedi. Karısı, o halde bırak gelsinler. Çünkü o daha iyi bilir, dedi. Yemek peygamberin önüne kondu. Peygamber dua etti. Besmele çekti ve yemeye başladı. Onunla birlikte on kişi daha oturuyordu. Hepsi de doyana dek yedikten sonra kalkıp evlerine gittiler ve yerlerini diğer on kişiye bıraktılar. Hendekte çalışan tüm işçilerin karnı doyuncaya dek bu devam etti. Herkes doyduktan sonra bile hala biraz et ve ekmek vardı. Bir başka gün peygamber elinde bir şeyle kamp yerine gelen bir kız çocuğu gördü ve onu yanına çağırdı. Kız Abdullah İbni Revaha'nın yeğeniydi. O günü kendisine şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulüne amcam ve babam için hurma getirdiğimi söylediğim zaman onları kendisine vermemi istedi. Ben de hurmaları onun avucuna boşalttım. Fakat hurma avuçlarını dolduracak kadar çok değildi. Peygamber bir bez parçası istedi. Yayılan bez parçasının üstüne hurmaları saçtı, örtünün her tarafı hurma olmuştu. Daha sonra yanındakilerden hendek kazmakta olanları yemeğe davet etmelerini istedi. İşçiler geldiler ve yemeye başladılar. Hurmalar artıyordu. Onlar karınlarını doyurup kalktığında hurma örtünün kenarlarından taşıyordu. Kuşatma Kureyş ordusunun Akik Ovası'na yaklaştığı haberi ulaştığında hendek bitmek üzereydi. Hendeğin yapımı toplam altı gün sürmüştü. Kureyş ordusu şehrin güneybatısından yaklaşıyor, Gatafan ve diğer Necd kabileleri doğudan Uhud'a doğru ilerliyorlardı. Vahanın dış bölümlerindeki bütün evler boşaltılmış ve bu evlerin sakinleri barınaklara yerleştirilmişti. Peygamber kadınların ve çocukların kalelerin yüksek odalarından birine yerleştirilmesini emretti. Daha sonra kendisi de adamlarıyla birlikte yaklaşık 3000 bin kişi seçtikleri yerde kamp kurdu. Kırmızı deriden yapılmış olan çadırı Sel Dağı'nın eteklerine kurulmuştu. Ayşe, Ümmü Seleme ve Zeynep sırayla onunla birlikte olmak için çadıra geliyorlardı. Mekke ordusu ve müttefikleri Uhud'un yakınında ayrı ayrı kamp kurdular. Kureyşliler ekinlerin hasar edilmiş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradılar. Develeri Aki Kovası'nın Akasya yapraklarıyla yetinmek zorundaydı. O sırada Gatafa'nın develeri de ovanın Uhud yakınındaki çalılıklarda yetişen ılgın otlarıyla karınlarını doyuruyorlardı. Fakat iki ordu da getirdikleri yem dışında atlarına yedirecek bir şey bulamıyorlardı. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk düşmanı yenmeliydiler. Bu amaçla iki ordu birleşti ve şehre doğru ilerlemeye başladı. Ebu Sufyan başkomutandı. Fakat her kabile lideri sırayla savaş sırasında ordu yönetme görevini üstlenecekti. Halid ve İkrim'e yine süvarilere kumanda ediyorlardı ve Amr Halid'in bölüğündeydi. Yaklaştıklarında düşmanın şehrin dışında kamp kurmuş olduğunu görünce cesaretleri daha da arttı. Düşmanın kalelerde mevzilenmesinden korkuyorlardı. Zira meydan muharebesinde sayıca fazla oldukları için onları kolayca yenebilirlerdi. Fakat biraz daha yaklaştıklarında karşı tarafa sıralanmış okçularla aralarında geniş ve derin bir hendeğin olduğunu görünce çok şaşırdılar. Atları oraya zorlukla ulaşabilirdi. Oraya ulaştıktan sonra da onları daha zor olan karşıya geçme problemi bekleyecekti. Şimdiden başlayan ok yağmuru düşmanın saldırı alanına girdiklerini gösteriyordu. Bu nedenle biraz geri çekildiler. Günün geri kalan kısmı istişareyle geçti. Sonunda düşmanın büyük bir bölümünü başka yerleri savunmak zorunda bırakarak şehrin kuzeyinden uzaklaştırmaya karar verdiler. Eğer Hendey'in etrafında düşman askeri bulunmazsa karşıya geçmek zor olmayacaktı. Akıllarına Medine'ye Güneydoğu'dan yapılacak olan saldırıları kale şeklindeki evleriyle koruyan Beni Kurayza Yahudileri geldi. Beni Nadir'den Huyay, oraya katılmak üzere Hayber'den gelmişti. Ebu Sufyan'a Beni Kureyza Yahudilerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna edebileceğini söyleyerek onlara elçi olarak gitmek istediğini belirtti. Onlar yardıma ikna edilebilirse şehir iki taraftan saldırıya maruz kalacaktı. Ebu Sufyan onun önerisini kabul etti ve vakit kaybetmeden yola çıkmasını söyledi. Beni Kureyza'lılar Huyay'dan korkuyorlardı. Onu uğursuz ve kendi kabilesini felakete sürükleyen kötü bir adam olarak görürlerdi. İzin verirlerse Beni Kurayza'ya da kendi kabilesine yaptığını yapacaktı. Ondan korkmalarının asıl sebebi de karşı koyulmaz manevi bir gücünün olmasıydı. Huyay eğer bir şey isterse tüm karşı koyanları bastırır ve amacına ulaşıncaya dek ne kendisine ne de karşısındakilere rahat vermezdi. Şimdi Beni Kurayza'nın şefi Ka'b İbni Esed'e, Peygamberle anlaşma yapan lider gitmiş ve kim olduğunu söyleyip kapısını çalıyordu. Kab ilk önce kapıyı açmayı reddetti. ''Bırak da içeri gireyim.'' dedi Huyay. Onun ne istediğini çok iyi bilen Kab, ''Sen bırak. Ben Muhammed'le bir anlaşma yaptım ve onu bozmayacağım.'' dedi. ''Huyay, "İçeri gireyim de konuşalım.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Kab. Fakat Huyay onu yemeğini kendisiyle paylaşmak istemediği için kendisini içeri almamakla suçladı. Bu, Kağab'ı o kadar sinirlendirdi ki kapıyı açtı. Huyay şöyle dedi. Ey kab, Sana her zaman sürecek olan bir zafer ve köpüren deniz gibi bir güç getirdim. Sana liderleriyle birlikte Kureyş, Kinane ve Gatafan'ı, bin kişisi atlı on bin kişilik bir ordu getirdim. Onlar bana Muhammed ve taraftarlarının kökünü kazıyıncaya kadar rahat etmeyeceklerine dair and verdiler. Bu defa Muhammed kaçamayacak. Kab." ''Tanrı'ya and olsun ki sen bana her zaman utanç getirdin. İçinde şimşek ve gök gürültüsünden başka bir şey olmayan yağmursuz bir bulut. Yazıklar olsun sana ey Huyay, beni olduğum gibi bırak.'' dedi. Huyay, ondaki bu yumuşamayı fark etti ve güzel konuşmasıyla, eğer yeni din ortadan kalkarsa ne kadar avantajları olacağını anlatmaya başladı. Sonunda Allah adına şöyle bir yemin etti. ''Eğer Kureş ve Gatafan, Muhammed'i öldürmeden yurtlarına dönerlerse, ben de seninle birlikte kalende oturup kaderimi bekleyeceğim. Bu kabı İslam'ın yaşamasının mümkün olmayacağı konusunda ikna etti. Daha sonra peygamberle halkı arasında yapılan anlaşmayı bozacağını söyledi. Huyay anlaşma metnini görmek istedi. Okuduktan sonra metnin yazılı olduğu kağıdı ikiye yırttı. Ka'ap da kabilesindekilere neler olduğunu haber vermeye gitti. Onlar, eğer sen öldürülürsen Hu yayında seninle birlikte öldürülmesinin ne gibi bir avantajı olabilir? dediler. İlk anda kararına karşı çıkan çok oldu. Suriye'den peygamberin gelişini karşılamak üzere gelen yaşlı Yahudi i̇bn El-Heyyeban, Beni Kureyza'lıların arasındaydı. O, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tarif etmiş ve gelmesinin yakın olduğunu haber vermişti. Çok azının Yahudi olmayan bir peygambere ilgi duymaya yatkın olmasına rağmen çoğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarif edilen kişi olduğunu hissediyordu. Yine aralarında Yahudi olsun olmasın bir peygambere karşı çıkmanın ne kadar önemli olduğunu kavrayabilecek yeteneğe sahip olmayan çok az kişi vardı. Çoğunluğa gelince onlar politik bir anlaşmayı bozmaya karşıydılar. Fakat birkaç münafığın Huyay'ın söylediklerini doğrulayan haberler getirmesinden ve kendilerinden birkaç kişinin de gidip Kureyş ordusunu kendi gözleriyle görmesinden sonra genel görüş Kureyş ve müttefikleri tarafına doğru kaymaya başladı. Gerçekten de hendeyin ötesindeki ovanın göz alabildiğine atlar ve adamlarla dolu olduğunu görmek insanı ürkütüyordu. O sırada Halit ve İkrim'e geçilip geçilemeyeceğini anlamak üzere belirli bir uzaklıktan hendeyi inceliyorlardı. Ümitsizlik içinde ''Nasıl bir tuzak bu?'' dediler. Araplar hiçbir zaman böyle bir yol denememişlerdi. Aralarında mutlaka bir İranlı var. Ümitlerinin aksine Hendek çok iyi kazılmıştı. Sadece diğerlerine göre biraz dar olan küçük bir alan kalmıştı. Orası da sıkı bir şekilde korunuyordu. Orayı geçmek için geliştikleri bir iki çaba başarısızlıkla sonuçlandı. Atları hiç hendek görmemişti. Bu nedenle hendeye yaklaşınca ürküyorlardı. Belki onları alıştırabilirlerdi. Fakat şimdilik savaş sadece karşılıklı ok atışları şeklinde devam ediyordu. Beni Kurayza'nın anlaşmayı bozması haberi gizli kalmadı. Münafıklardan çoğu hangi tarafı tutacaklarına karar veremedikleri için iki tarafın sırlarını birbirlerine açıklıyorlardı. Ömer, Asap'tan Yahudilerin ihanetini haber alan ilk kişi oldu. Bunu duyar duymaz hemen Ebu Bekir'le birlikte çadırında oturan peygamberin yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü! dedi. Beni Kurayza'nın bizimle olan anlaşmasını bozduğunu ve bize karşı savaş açtığını duydum. Peygamberin üzgün olduğu fark ediliyordu. Zübeyri meselenin aslını öğrenmek üzere gönderdi. Daha sonra Ensar'ın kendilerini dışlanmış hissetmemesi için Evs ve Hazreçli İkisad'ı ile birlikte çağırdı. Onlara haberleri verdikten sonra şöyle dedi. Gidin ve işin aslını öğrenin. Eğer duyduklarımız yanlışsa bunu açıkça söyleyin. Eğer doğruysa bunu bana imalı bir şekilde söyleyin ki anlayabileyim. Onlar Zübeyir'den hemen sonra Kurayza kalelerine ulaştılar ve gerçekten de Yahudilerin anlaşmayı bozmuş olduğunu gördüler. Yahudileri çok geç olmadan hatalarını tamire ve anlaşmaya bağlılığa çağırdılar. Fakat onların cevabı şu oldu. Allah'ın Resulü de kim? Muhammed aramızda ne bir anlaşma ne de bir karar birliği var. Üzüntü içinde onlara Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudilerinin başına gelenleri hatırlattılar. Kaap ve diğerleri o anda onları dinleyemeyecek denli Kureyş'in zaferinden emindiler. Elçiler konuşmalarının boşuna olduğunu anlayınca peygamberin yanına döndüler. Ona Adal ve Kare dediler. Bunlar Hubeyb ve arkadaşlarını Hudayla teslim eden iki kabilenin isimleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ne demek istediğini anladı ve Allahu Ekber, ey Müslümanlar cesur olun dedi. Artık hendeyin yanındaki mevzilerden askerlerin bir kısmını çekip şehrin içinde bir mevzi kurmak gerekiyordu. Daha sonra Huay'ın Kureyş ve Gatafan'ı biner kişilik birer ordu kurup bir gece vakti şehrin kuzeyindeki Kurayza kalelerine saldırmaya, oradan da şehrin içlerine geçip Müslümanların kadın ve çocuklarını kaçırmaya teşvik ettiği haberi geldi. Çeşitli sebepler yüzünden kararlaştırılan gece hep tehir edildi ve proje hiçbir zaman uygulanamadı. Fakat peygamber bunu haber alır almaz Zeyd'i 100 kişilik atlı bir grupla şehrin sokaklarında dolaşmak ve gece boyunca sesli tekbir getirmekle görevlendirdi. Böylece düşman şehirde büyük bir ordunun olduğunu zannedecekti. Hendek'in kenarında kurulan kampta atlara ihtiyaç yoktu. Fakat çok sayıda adama ihtiyaç vardı. 100 kişinin eksilmesiyle Hendek'te kalanların her biri artık daha uzun saatler gözcülük ediyordu. Günler geçiyor ve akınlar daha da sıklaşıyordu. Halit ve İkrime, süvari birlikleriyle Hendek'te beliren bir anlık yorgunluk ve ihmalden dahi yararlanmak istiyorlardı. Fakat sadece bir kez hendeyi aşmayı başarabildiler. İkrime, birdenbire Hendek'in en dar kısmındaki korumanın zayıfladığını gördü ve üç kişiyle birlikte atını karşı tarafa sürdü. Fakat dördüncü adam hendeyi atlar atlamaz Ali ve adamları Hendek'in dar olan bölgesini korumaya geldiler ve Hendek bir kez daha aşılamaz hale geldi. Böylece dört Kureyşli'nin de yolu kesilmiş oldu. İçlerinden biri Amr teke tek karşılaşma yapmak istediğini bağırarak belirtti. Ona karşı Ali çıktığında onu kabul etmedi ve ''Senin gibi birini öldürmekten hoşlanmam. Senin baban yakın bir arkadaşımdı. Geri dön. Sen daha çocuksun.'' dedi. Fakat Ali ısrar etti. Amr bineğinden indi ve iki adam birbirlerine yaklaştılar. Etraflarını bir toz bulutu kapladı karşılaşmanın ne şekilde geliştiğini diğerleri göremiyordu. Bir müddet sonra Ali'nin tekbir getiren sesini duydular ve Amr'ın ya öldüğünü ya da ölmek üzere olduğunu anladılar. O sırada İkrime ve arkadaşları bir anlık dalgınlıktan yararlanıp hendeği geçmek için atlarını sürdüler. Fakat Mahzumlu Neifel hendeği atlayamadı ve atıyla birlikte hendeye yuvarlandı. Etrafındakiler onu taşlamaya koyuldular. Fakat o, ''Ey Araplar!'' Ölüm bundan daha iyi diye bağırdı. Bunun üzerine yanına indiler ve onu öldürdüler. Başarısız da olsa Hendeyin aşılmış olması bunun mümkün olduğunu gösteriyordu. Bunun üzerine Kureyş ordusu ertesi gün henüz güneş yükselmeden Hendeyin çeşitli noktalarına bir dizi saldırı düzenledi. Peygamber müminlere cesaret verdi ve sabrederlerse uzun süre beklemenin verdiği yorgunluğa rağmen vaat edilen zaferin kendilerinin olacağını müjdeledi. Kamp yerinin seçimi isabetli olmuştu. Çünkü sel dağının ötesine doğru uzanan yüzeyde kendilerine yakın olan kısım uzak olan kısımdan daha yüksekti. Gün boyunca düşman onlara ulaşmak için tekrar tekrar akın etti. Fakat hiçbir şey elde edemediler. Fiili savaş çok sınırlıydı. İki taraftan da zayiat yoktu. Fakat Sa'd İbni Muaz'ı bir ok kolundan yaralamış ve derin bir yarı kaçmıştı. Kureyş ve Gatafan ordularının da atlarının çoğu yaralanmıştı. Öğle namazı vakti geldi fakat bir tek asker bile hendeyin yanından ayrılmamalıydı. Namaz vakti geçmek üzereyken peygamberin yakınındakiler ona şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Biz namaz kılmadık. Bu bilinen bir durumdu fakat onları çok etkilemişti. Çünkü İslam'ın ilk günlerinden beri hiç böyle bir durum ortaya çıkmamıştı. Allah'ın Resulü'nün de onlara katılması onları biraz teselli etti. Peygamber, ben de kılmadım demişti. İkin ramazı vakti geldi ve güneşin batmasıyla vakit geçti. Fakat güneş battıktan sonra bile düşman atakları devam ediyordu. Karanlık tamamen bastırınca artık iki düşman ordusu kamp yerlerine döndüler. Düşman orduları gözden kaybolur kaybolmaz, Peygamber, Üseyd ve bir grup askeri hendeğin kenarında bırakıp hendekten ayrıldı. Hendekte kalan bu grubun dışındakilerin başına geçip vakti geçmiş olan dört namazı da arka arkaya kıldırdı. O akşam geç saatlerde Halit Hendek'i korunmasız bulma umuduyla küçük bir atlı grubuyla tekrar ortaya çıktı. Fakat Üseyit ve adamları o katışlarıyla onları geride tutmayı başardılar. Vahi o zorlu günleri şöyle anlatılıyor. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözlerde kaymış Yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Ve siz Allah hakkında da bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman etmekte olanlar denemeden geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Ahsap Suresi 10 ve 11. Ayet Herkes böyle kaç gün daha dayanabileceklerini düşünüyordu. Yiyecekleri tükenmeye yüz tutmuş ve gecelerde çok soğuk geçmeye başlamıştı. Açlık Soğuk ve uykusuzluktan imanı zayıf olanlar da münafıklara katılacak hale gelmişlerdi. Münafıklar sürekli olarak böyle güçlü bir düşmana sadece bir hendekle karşı koyulamayacağını, şehir duvarları gerisine çekilmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Fakat bu zorluklarla gerçek müminlerin imanı güçleniyordu. Onlar, tüm kabileler kendilerine karşı birleştiklerinde şöyle dedikleri için Allah onları Kur'an'da övmüştü. Müminler düşman birliklerini gördükleri zamansa, korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Vahiy şunları da ekliyordu. Ve bu, yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmış oldu. Ahsap Suresi 22. Ayet Onlar, peygambere bir iki yıl önce vahy olunan bir ayetin gerçekleştiğini hatırlayarak, Böyle diyorlardı. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, öyle ki peygamber beraberindeki müminlere Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, kuşkusuz Allah'ın yardımı pek yakındır. Bakara Suresi 214. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarının dayanma gücünün sonuna geldiğini biliyordu. Fakat o düşmanında gün geçtikçe aynı zorlukları yaşayacağının farkındaydı. Bu nedenle Gatafan kabilelerinden iki kola eğer savaş alanını terk ederlerse Medine'deki hurma hasadının üçte birini onlara vereceğini bildiren bir haber gönderdi. Onlar hurmaların yarısını ver diye haber gönderdiler. Fakat peygamber üçte bir teklifinden geri dönmedi. Gatafanlarda da bunu kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber, Osman'ı Gatafan kabileleriyle barış anlaşması imzalamak üzere gönderdi. Daha sonra biri Evsin, biri Hazrec'in lideri olan iki Sad'ı çadırına çağırdı ve onlara planından bahsetti. Onlar, ''Ey Allah'ın Resulü, bu senin fikrin mi, yoksa bunu sana Allah mı emretti, yoksa bu senin bizim adımıza yaptığın bir şey mi?'' diye sordular. ''Peygamber, bunu sizin adınıza yapıyorum.'' Allah'a and olsun eğer Arapların size saldırdığını, her tarafınızı kuşattığını ve bununla onların gücünü kırabileceğimizi bilmeseydim bunu yapmazdım, dedi. Fakat yaralanan Sa'd İbni Muaz ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bizler bu adamlarla birlikte Allah'ın yanında başka ilahlara tapıyorduk. Allah'a gerçekten ibadet etmiyor ve onu tanımıyorduk. O zaman bile onlar, misafir oldukları zaman ve satın aldıkları hariç bir tek hurmamızı yiyemezlerdi. Şimdi ise Allah bize İslam'ı bahşetti, bizi hidayete ulaştırdı, bizi seninle ve İslam'la güçlendirdi. Böyle olduğu halde onlara mallarımızı mı verelim? Tanrı'ya and olsun, Allah bizimle onların arasını buluncaya kadar onlara kılıçtan başka bir şey vermeyiz. Peygamber, senin dediğin gibi olsun, dedi. Bunun üzerine saat deri parçasını ve kalemi Osmandan aldı ve yazılanlara şaşırarak bırakın ne yapacaklarsa yapsınlar dedi.